Gezegenin Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı maalesef tüm ülkemize başsağlığı dileyerek depremle etkin mücadele için başlatılan kampanyalarla bitiriyoruz. Milli Yas ve Yardım Seferberliği ilan edilsin talebiyle change.org seferberlik ilanet adresine adresinde başlatılan kampanyada ilk olumlu haber geldi. kampanya 13.000 imzaya ulaştıktan sonra Milli Yas ilan edildi. Seferberlik ilan edilmesi isteğiyle kampanyaya devam ettiren Safiye Öykü ince yaşanan öylesine büyük bir felaket ki bunu tam bir seferberlik olmadan idare etmeye çalışırsak bilanço çok çok acı olacak. Seferberlik ilan edilerek başta asker olmak üzere mümkün olan tüm personel ve gönüller yardım çalışmaları için bölgeye koordineli bir şekilde sevk edilmeli. Gönüllü yardımlar için ihtiyaç listeleri AFAD tarafından paylaşılıp ulaşımı konusunda koordinasyon yapılmalı. Bir sürü insan şu an yardım etmek ve bir şeyler göndermek istiyor ama beklemekten başka bir şey yapamıyoruz açıklamasında bulundu. Ayrıca vatandaşların kötü hava şartlarından da etkilenmemeleri için bölgeye ayrıca çadır ve karavan gönderimi yapılması gerektiğini de belirterek depremde evi yıkılan ya da hasarlı olan çok sayıda vatandaş bu soğukta dışarıda bekliyor. Hiçbir vatandaşımız bu geceyi soğukta geçirmemeli. Devlet, yurt, okul binası, spor salonu, konuk evi gibi sağlam olan bütün binaları evsiz kalanlara açmalı çağrısında bulundu. Bu zor günlerin altından birlik olarak çıkalım mesajıyla devam ediyor change.org seferberlik ilan et adresinde. Umut arttıran bir diğer gelişme change.org Taksim setleri durdur adresinde başlatılan setler durdurulsun, sinema setlerinde kullanılan karavanlar deprem bölgelerine gönderilsin başlıklı imza kampanyası oldu. Deprem faciasının yaşandığı illerde vatandaşlarımızın çoğunun evsiz olduğu gerçeğini vurgulayan Elif Özgömeç kampanyasını Hava eksi derecelerde de yatacak yerler yok, hastaneler doluyor, girebilecekleri sağlam bina yok, yaşayanlar soğuktan donarak, hipotermiye girerek ölüyor, bebekler ölüyor. Acele etmemiz gerek, vakit daralıyor. Sinema ve dizi setlerinde kullanılan karavanlar ve tuvalet karavanları bölgeye gönderilirse insanlara en azından başlarına sokacak bir yer sağlayabilmiş oluruz. El birliğiyle bunu sağlayabileceğinizi düşünüyorum açıklamasıyla başlattı kampanyasına ve... Ardından birçok film yapım şirketi tarafından açıklamalar yapıldı. Setlerin durdurulduğu, karavanlar ve jeneratörlerin deprem bölgesine hareket ettirildiği gibi sosyal medya platformlarında bilgiler paylaşıldı. Deprem bölgelerine giderek artan ihtiyaç bu uygulamanın diğer yapım şirketleri tarafından da benimsenerek yaygınlaştırılmasının önemini ortaya çıkarıyor. Bu konuda kampanyacı... Hala setlerini durdurmayan kanal ve yapım şirketleri olduğundan kampanyayı sürdürme kararı aldık açıklamasında bulundu. Change.org Taksim setleri durdur adresinde bu kampanyada devam ediyor. Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır. Change.org Seçim Destekleri Deprem zedeleri adresinde siyasi partiler seçim desteklerini deprem için kullansın başlığıyla bir imza kampanyası başlattı. Sezai Hazır 6 Şubat sabahı. 4.17'de meydana gelen ve en az 10 ile etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası siyasi partilere çağrımız. Siyasi partiler hazineden aldıkları yardımları depremden etkilenen vatandaşların acil ve öncelikli ihtiyaçlarının temini için kullansın diyerek çağrıda bulundu. Sezai Hazır kampanya açıklamasında siyasi partiler kanununa değinerek en son parlamento seçimlerine katılmış ve genel barajı geçmiş partilere toplamda her yıl o yılki genel bütçe gelirlerinin 5000'de ikisi oranında ödeme yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 16 Ekim'de sunulan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda siyasi partilere hazineden 645 milyon Lira ödenek ayrıldı. 2023 genel seçimleri de hesaba katılarak bu rakam 2023 yılı için 4,5 milyar liraya çıktı diyen Sezai Hazır. Son yüzyılda yaşanan en büyük depremlerden birine şahit olurken AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP'nin 2023 genel seçimleri için hazineden alacakları 4,5 milyar lirayı depremzedelerin ihtiyaçlarının temini ve yardımı için kullanmaları gerektiğini belirtti kampanyasında Hashtag Seçim destekleri deprem zedilere hashtag ile de yürütüyor kampanyayı change.org taksim seçim destekleri deprem adresinde. Bu felaket insan hayvan ayırt etmiyor biz de ayırmayalım diyerek change.org taksim hayvanları unutma adresine imza kampanyası başlatan Sak'a Enkaz altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen hayvanlara da yardım edilmesini ve onların da unutulmamasını talep ediyor. Kampanyacı pek çok insanımız hala kurtarılmayı bekliyor, biliyorum. Ama depremde etkilenen hayvanları da unutmayın. Yardım ve kurtarma çalışmaları planlanırken hayvanlar da düşünülmeli. Bölgede çok sayıda gönüllü var ama çabaları yetmiyor. Donanımlı bir hayvan sahra hastanesi, mama desteği, veteriner desteği, pet nakil desteği gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm bu ihtiyaçları acilen organize etsin mama şirketleri, taşımacılık firmaları yardım etsin. Belediyeler sivil toplum kuruluşları yardım toplarken bu ihtiyaçları da dikkate alsın açıklamasında bulunmuş. Tüm canlar için hashtag seferberlik mesajını taşıyan kampanya Change.org Taksim Hayvanları Unutma adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Nil Ormanlı Balpınar, Defne Karul ve Büşra Yer. Deprem afetinin can yakan etkilerinin bir an önce giderilmesi için gerekli önlemlerinin alınmasını dileyerek, İnşallah yaşam koşullarında buluşmayı umut ediyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.